Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. Merhaba, gel. İyidir, iyiyiz. Yani sen Roma'dasın evet. ve şeyin bayağı krizinde ortasında bir yerdesin herhalde. Sen iyi misin evet. diye soralım. Ee, krizin tam e, böyle e, evet orta noktası denebilir. Bir de tam e, hani İtalya'nın zaten bir süredir sıkıntıları vardı bunları konuşuyorduk ediyorduk ama. E, farkındaydık ama şimdi tam işte yeni bu Sicilya'nın e, iflası. Düşme Onunla beraber değil. sadece Sicilya değil yani diğer e, güney bölgeleri de işte Lombardiya vesaire de e, buna doğru gidiyor ayrıca. E, o, ama tabi Sicilya'nınki özel bir durum. Onun dışında zaten hani İtalya'nın kendisine baktığımızda e, 20, bugünkü mesela gazete manşetlerinde 20 yıllık bir ağır vergi yüküne mahkum edildik gibi bir manşet vardı mesela yani İtalya bu anlamda sabahları ekonomistlerle uyanıyor diyelim ekonomistlerin yaptığı yorumlarla. İşte mesela önümde işte televizyonda şu an bir bant geçiyor mesela rekor vergiler, korkunç bir borç yükü, daha da kötüleşme riski ve ondan sonra ne ne, ne olacak? Yani bu reformların da bir işe yarayacağı soru işareti diye. Ya tabii e, Sicilya'nın durumu özel dedim. Çünkü işte İtalya'daki o güney-kuzey ayrımı e, her zaman gündemdeydi zaten. E, bundan her zaman bahsediliyordu, konuşuluyordu. Çok köklü, eski tarihi olan bir şey tabii. Hatta işte ayrılıkçı hareket kuzeydeki, biz zenginizle niye güneyi sırtımızda taşımaya mahkumuz diyen de başarılı bir siyasi hareket oldukça. Dün e, İtalya'da parlamentoya ve senatoya gittik ve orada yani oradaki milletvekillerinin arasında da ağırlıklı yeri olan her zaman insanlar son yıllarda son on yılda özellikle e, Leganor ayrılıkçı kuzey hareket e, ve e, sadece ayrılıkçılıkla kalmıyor tabii son derece de milliyetçi aynı zamanda onunla beraber kuzey milliyetçisi <gülüyor> e, tabii e, sabahları işte dediğim gibi bu ekonomi programları oluyor. Genelde kamuoyunun hani meşgul eden tasavvuru anlatmak istiyorum Televizyon çok önemli çünkü İtalya'da Akşamları da mafya tamamen Ve birdenbire İtalya'da bir süredir bu mafya konusu yoktu gündemde Elbette ki vardı hani zaman zaman tartışılıyor ediyordu ama Bir eski konuyla dün de yıl dönümü gelen önemli bir olayla birdenbire gündeme geldi mafya tekrardan ee, dün e, öne, e, İtalya tarihinde önemli bir savcının e, öldürüldüğü gündü. 20. yılıydı Paolo Borsellino'nun. E, Paolo Borsellino'da e, Giovanni Falcone gene e, çok ünlü bir e, mafya karşı soruşturmalar yürüten savcının. Aslında savcı hakim de diyebiliriz yani. Türkiye'deki savcılara da tam denk gelmiyorlar sistemden dolayı biraz. Aslında Baltazar Carson'daki gibi Durumu görüyoruz Onun öldürüldüğü gibi O da işte bir Mafya suikastine kurban gitmişti Hatta olaylar çok dramatikti 1992 yılından bahsediyoruz Önce Giovanni Falcone Çok Acayip boyutta bir e, patlamayla yolda. Bütün o, ara, metrelerce evet. havalarına uçmuştu arabası hatırlıyorum. ve evet. Şimdi acıyarak hatırladım, kalbim acıyarak yani. Evet, 13 e, e, şey, metrelik krater açılmıştı. Yani öyle bir e, şey kullanılmış, güç kullanılmıştı. Ondan sonra e, yolda geçeceği yola konmuştu. E, Otobana ve Palermo yakınlarındaki bu patlamada işte hem kendi hem o, e, o e, karısı hem de üç tane koruması ölmüştü. Ondan sonra e, bu Sicilya mafyasının, Cosa Nostra'nın işi olarak e, biliniyor. Ama tabii ki içeriden e, bilgi sızdırılması ile ancak bu kadar kesin, net bir şey suikastı, o geçeceği saniye bilinerek oraya konması ancak öyle mümkün olabilir diye çok tartışmalar olmuştu. Gayet iyi hatırlıyorum yani. Evet, evet. Ee, işte 92'deki Falcone'nin bu öldürülmesinden sonra da <gülüyor> sadece 57 gün sonra 57 gün sonra da işte yardımcısı yani yardımcısı demeyelim. Artık hani beraber kardeşi hani de beraber takım hani Giovanni Falcone'si yüzü için yardımcısı gibi geçiyor. Öyle bir aslında şey beraber takım arkadaşı demek lazım. Ee, Paulo Paolo Borsellino ...öldürüldü... ...o da işte gene... ...böyle bir suikasten bu kadar... ...hani büyük devasa bir olay... ...olmadı belki ama... ...yani 57 gün sonra mafyanın hani bu kadar... ...kamuoyu tepkisinden sonra... ...böyle bir şey kalkışıyor olması... ...tabii hemen arkasında... ...benim... ...salı günkü yazımda tarafta... ...biraz anlatmaya çalıştım... ...özel 41 bis ...adıyla anılan bir özel... ...madde vardı tutukluluk koşullarını düzenleyen e, mafya e, üyelerine yönelik e, olarak bunun düzenlemesi yapıldı. Bu çünkü eskiden sol e, örgütler, şiddete karışan sol örgütlerin e, üyelerinin tutukluluk sürelerine ilişkin olarak bu madde kullanılıyordu. Tutukluluk sürelerinin işte e, gözaltı süreleri, tutukluluk süreleri, tutukluluk sırasında en önemlisi... Ee, dışarıyla bağlantı kurulabilmesini vesaire e, minimuma indiren, bir tabi ya tutukluk koşulları son derece ağırlaştıran, tecrite dönüştüren diyelim kısaca özet olarak e, uygulamalar başladı mafya üyelerine karşı e, ada e, hapishanelere götürdüler e, halihazırda tutuklu olan e, Sicilya mafyası üyeleri bu iki suikastten sonra. Ondan sonra da işte yeni bir sürü tutuklama oldu arkasından gelen önemli. Ve bu 41. madde günümüze kadar yürürlükte geldi. Ve maxi processo deniliyor işte şey özel kanunlarla garanti altına alınan hem soruşturma sürecinde, hem ondan sonra yargılama sürecinde, hem tutukluluk sürecinde bahsettiğim gibi bu 41. maddede olduğu gibi. Özel ve ağırlaştırılmış, insan haklarına da çok önem vermeyen bir takım düzenlemelerle mafyanın üzerine gidildi. Gidildiği düşünüldü. Evet. Fakat... Yani bu Türkiye'deki tartışmalar açısından da aslında 3. Yerbuket'e özel e, bu yetkili mahkemelerle falan ilgili. Şimdi karşınızda mafya var. Ve bugün bile kahraman olarak anılan, e, kahraman yani kahraman derken Türkiye'de kahramanlarımız yok artık bir anlamda. Herkes sağa sol. Bilmem de şu bu falan. kendi siyasi görüşü neyse ona bölündüğü için herkesin kendi kahramanları var. Ama ülkenin üzerinde birleştiği sağın ve solun ve her görüşten insanın kişiler pek de yok aslında Türkiye tarihine geriye baktığımızda. Evet. Yani bu kahraman tabii kavramı tartışılır ama Şimdi Falcone ve Borsellino'da bir kahraman miti var Mitinin dışında da çok derece cesur insanlar hakikaten Yani şimdi işlerini güçlerini, her şeylerini, hayatlarını bir anlamda Buna tamamen kanalize etmiş Mafya gibi yani gerçekten de çok vahşi şekilde şiddeti kullanan Ve sonra kendi üzerlerinde de kullanacak olan ee, yaşamlarını sonlandıracak olan bir e, bir anlamda gerçek düşmanla mücadeleye adamış insanlar Evet ve daha iyi bir toplum ol, olsun diye e, yaptıkları bu mücadelede çok ağır bir bedel Yani yalnız kendileri değil Falcone'de, Borsellino'da e, yakınları da mahvoldu tabii İtalya'nın kendisi ödüyor Burada işte kahramanlaştırılması aslında onun kahraman gözüyle bakılması bence son derece doğal çünkü gerçekten aslında İtalya'nın kendisi en büyük kaybeden. Çünkü İtalya için mücadele etmişler. Aslında bence Avrupa'nın geneli için mücadele etmişler. Çünkü İtalya bugün bu kadar güçlü bir ekonomi varsaydığımız, güçlü bir ekonomiyken bu duruma düşüyorsa ki bundan birkaç yıl önce biz... Berlusconi ile ilgili konuştuğumuzda arkasındaki halk desteği ile ilgili e, konuştuğumuzda böyle artık hani skandalları, yolsuzlukları yolsuzluklarını e, geçtiğim bütün hani müptezel düşük e, yanları ortaya çıkan ayyuka çıkan bir hükümetin e, sürekli iş başında kalmasıyla ilgili e, ekonomi ekonominin iyi gitmesini sebep gösteriyorduk evet. fakat bir bakıyoruz ki şu an Türkiye'de çok olan bir durum var o yüzden ben Türkiye ile ilgili bu konuyu daha da yazmak ve üzerinde durmak istiyorum Kağıt üstünde kağıda uydurulması şekliyle her şey iyi gözüküyor Fakat o e, para akışı o işte bir anlamda saadet zinciri Uluslararası bir e, dalgaya bir anlamda karşı karşıya kaldığında üstündeki o örtü her şey iyi ...işliyormuş imajını veren... ...örtüyü çeken bir uluslararası... ...krizle karşı karşılığında yakalındığında... ...işte İtalya gibi... ...son derece gerçekten de aslında... ...üretken, yaratıcı... ...bir ekonomi bile... ...çöküyor. Çökü... Evet, bir tek krizden karlı çıktığını... ...bugünkü Taraf Gazetesi'nde de... ...ekonomi sayfasında var... Açıkça yazılmış. Krizden ciddi şekilde mafya karlı çıkmış. Yani sektörler hızla iflasla sürüklenirken. İtalyan mafyası da en iyi dönemlerinden birini yaşıyor diye bir haber vardı. Yani nakde sıkışmış iş yerlerine de borç verip sonra da gösterişli semtlerdeki binaları ele geçirip işleri devralıyor diye bitiyordu. Çok... Yani muazzam zaten senin de yazılarında belirttiğin gibi çok büyük bir oranı var ee, ekonomide mafyanın tuttuğu yer. Tabii da onların ana şey değil mi yerleştiği merkez diye de bakılabilir. Benim aklıma şey geldi senin yazılarını da okurken bu haberleri ee, Pietro Germi'nin yıllar önce çok hoş bir filmi vardı. Signore de galiba. Ee, şey diyor. Sav polisle konuşuyorlar da e, en iyisi benim çözümüm şöyle deyip eliyle e, İtalya haritasında Sicilya'nın üstünü kapatıyordu polis şefi. Savcığımın ne? <gülüyor> Sicilya'yı yok sayıyordu yani. <gülüyor> daha o tarihte, bu daha ta 1960'larda çekilmiş bir film yani. Yani maalesef işte İtalya artık yani onu İtalya'nın üstünü kapatıp kendisini yok saymak lazım. Çünkü bir de Napoli mafyası var. Nandragetta evet. gibi böyle bir Napoli aksanıyla da enteresan bir ismi olan e Napoli dili diyelim neredeyse. Çok farklı çünkü. E ve bunun üstüne de çok yazıldı çizildi. Ee, ve burada bence önemli olan, yani onun dışında zaten hani e, her tarafın kendi mafyası var ve mafya onun dışında zaten e, küreselleşmiş vaziyeti. Napoli mafyasının e, bu çöp krizinde vesaire de bahsetmiştik. Almanya ile baya bir e, işi ve diyaloğu oluyor diyelim. E, şimdi şöyle bir şey var. E, Türkiye'nin de dikkatini çekmesi gereken nokta belki şu. Dün e, Borsellino'nun e, ölüm yıldönümü nedeniyle şimdiye kadar İtalyan televizyonunda e, ancak küçük kısımları yayınlanan bir e, röportajı yayınlandı. Tabii çok da etkileyiciydi çünkü son derece canlı duruyor. Ben ilk önce yani e, gözlerime inanamadım. Böyle bir, bir e, hakikaten çarpıcı bir şeydi. Sanki dün çekilmiş gibi. E, ...görüntüler, hiçbir eskilik yok... ...vesaire bu anlamda... ...Bosselli'nin sigara esninde sigara içmezse... ...sigara böyle şey... Hani artık yok ya ortada... E, ...sanki yeni çekilmiş... ...gibi denebilir... ...Fransız e, iki gazetecinin yaptığı... röportaj ...ve orada Berlusconi ile... ...hani konuşmalar da çok yeni çünkü... ...Berlusconi ile mafyanın bağlantılarını anlatıyor... Ee, ...ve şey, kendi ellerindeki... ...şimdiye kadar geçirdikleri ipuçlarını anlatıyor... ...Borsellino mu anlatıyor? Evet Borsellino anlatıyor... ...ben o yüzden çok şaşırdım... ...çünkü sürekli Berlusconi'den bahsediyor... ilk kavaliyere diye... Ee, ...ve Berlusconi ile ilgili sorular da soruyorlar... Ee, ...bu beni çok etkiledi... Ee, ...çünkü o... ...dediğim gibi... ...orada konuşulanlar... ...1990'lardaki bir anlamda... ...sermaye değişimini anlatıyor... Ee, şöyle bir şey bizim bu Gladio olarak adlandırdığımız yapılanmalar soğuk savaşta işte sağ sol çatışmasında sola karşı kullanılan bu yeraltı yapılanmalarının işte öbek öbek vesaire falan filan Onların oluşturduğu iş adamlarından tutun işte politika herkes işin içinde krema tabakası diyelim toplumun büyük bir kısmı ve mafya tabii ki ee, onun içinde olduğu o yapılanmanın bir anlamda kendini legalize etme ihtiyacı var. Çünkü o 90'larla beraber Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle beraber bir kabuk değiştirmek zorundalar. Bir şey yapmak zorundalar yoksa devam edemeyecekler. Ve Andreotti'nin e, krizi de mesela... E, ...benim biraz Demirel'e benzettiğim... Evet. Ee, ...İtalya'nın... ...efsanevi politikacısı... Ee, ...kendisi... Yüz, ...şimdi artık yüzlerine yakın ve hala... ...dün onun senatoda sırasının... ...önünden geçtim... ...Andreotti yazan kendisi hastanede şimdi... Il Divo isminde bir film vardı... ...hakkında... Ee, ...kendisi hep koalisyon hükümle, hükümetlerini... ...bir arada tutmuş bir merkez sağ politikacı... Ee, ...ve her devirin... ...adamı diyelim... Ee, onun 90'larda yaşadığı kriz de bu işte onun devri tamamlanıyor artık o e, bir orkestra şefi gibi bu e, koalisyonu şebekeleşmeyi idare etmiş e, fakat e, farklı bir boyut geliyor şimdi bu paraları aklamak lazım. İşte teker teker zaten işin ilk önce e, finans boyutunu idare edenler silikastilere kurban gidiyorlar. Bir kadro tasfiye ediliyor 90'larda işte bu 80'lerde e, 80'lerin 90'lara bağlandığı dönemde bu işte e, Gladio soruşturmaları oluyor. Temiz eller soruşturmaları oluyor ondan ayrı bir şekilde fakat yine bağlantılı e, aslında. Özünde. Ee, ve e, o sırada işte mafyadan da tutuklanmalar vesaire olurken Berlusconi e, bu sermaye dönüşümünde işte özellikle inşaat sektörüyle ilgili e, yatırımlarıyla vesaire derken e, üzerine geçiriyor pek çok şeyi. Mafyanın vesaire ve o e, boşta gezen yüzer ada halindeki e, serveti. Ee, ve e, kendi bir koalisyon kuruyor. Legal bir koalisyon. Hı hı. Ve o legal koalisyonun e, bir servet birikimi oluyor. Evet yani senin de e, yazında da, Perşembe günkü yazında, dünkü hı hı. E, yazında belirttiğin gibi de e, yani yolsuzluk ağları, işte Berlusconi liderliğindeki dokunulmazların yarasılmasıyla sonuçlanıyor. Yani kendi işlerinde bir elit bir aristokrasi yaratan politikacılar diye de belirtmişsiniz. Adım adım kendilerini dokunulmaz hale getiriyorlar. Evet. Ee, ve işte bu mafya dediğimizde bir takım kötü işte şey yapan suikastlere neden olan işte uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, şunu bunun yapan kötü insanlar gibi bir şey değil. Bu bir topluma yayılan saadet zinciri haline dönüşüyor Berlusconi ile beraber. Bu çok önemli bir şey. Bu yolsuzluk üzerine, bu işte e, yani mafya mafya değil ve mafya ile mücadele yöntemi de işte bu e, maxi processolar işte e, şey vesaireler ve İtalya'da çok enteresan bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde e, geçtiğimiz yıllarda başvuran e, Avrupa İnsan Haklarına e, mafya patronları nedeniyle mahkum oldu. Bu 41. madde dolayısıyla tutukluluk koşulları dolayısıyla vesaire. Yani biz karşımıza aslında buzdağının çok küçük bir ucunu görüyoruz. Evet. Ee, bir takım soruşturmalarda. Ee, ve işte e, İtalya'da da çok tartışmalı şeyler oldu. Kim mafya bir kere? Mafyaya yardım ve yataklık eden mesela diye bir e, yargılama tamamen şeyi var e, diyelim bölümü var. Kim onlar mafyanın kendisinden olanlar bundan yararlanmak istiyor. Fakat mafyaya gerçekten de yardım ve yataklık etmemiş insanlar da bunun kurbanı olabiliyorlar. yargı işiyle İtalya hiç uğraşamadı zaten bu yükle. Üstüne üstlük bir de tabii Berlusconi hükümetininlerinin üst üste gelen bunu tam bu bütün davalar manipüle edildi vesaire işte Di Pietro bugün mesela temiz eller savcısı politikada çünkü e, hukukta barınamadı, kendisi de neredeyse e, mahkum oluyordu. Ya, burada çok karmaşık bir ortam ortaya, bir tablo ortaya çıkıyor. Kimin nerede olduğu, ne yaptığı, ya kimseyi bir Di <gülüyor> Pietro'yu bir yere kahraman ve şey olarak e, sorunsuz olarak konumlandırmak mümkün değil. Yani e, halkta öyle bir e, kutuplaşma yaratıyor ki çünkü öyle çamurlar atıldı ki Di Pietroya. Evet. Dolayısıyla o da bir kutuplaştıran figür haline dönüştü. Yani bu anlamda hani üstünde bir üst ahlak çizgisinde birleşip bir üst mücadele çizgisinde birleşip gerçekten mafyaya karşı bir toplum olarak yolsuzluğa karşı mücadele etmek İtalya'da mümkün olmadı. Evet yani tam hep bu sıralarda zihnimizde benim yani zihnimde dolaşıp duran bu anomi kavramına çok o sanki uygun düşüyormuş gibi bir durum var. Yani hiçbir kural kurallara karşı bir kayıtsızlık durumu. Normların dışına çıkan bir durum gibi geliyor bana. bu senin sözünü ettiğin Cumhurbaşkanının Napolitanında Şeyi de buna tüy dikiyor bunun üstüne yani son. E, bu aslında o da başı başından çok önemli bir konu çünkü e, İtalyan Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano anayasa mahkemesine e, başvurdu kendisi e, telefonlarının dinlenmesi e, dolayısıyla e, bu konuyu da ayrıca tabii konuşmak lazım onu da belki haftaya yaparız. Evet belki. Şu İtalya gerçekten Türkiye ile ilgili. E, Benzerlikleri olan veya düşündürmesi gereken noktalar olan ayrılıklarına rağmen o benzerliklerinde e, bir vaka. En azından bir hani İtalya'nın bugünkü durumu bir e, Türkiye'de de bir ürperme yaratmalı. Ekonomi gerçekten iyi gidiyor mu? Yoksa bir takım şeyler kitabına uydurulduğu için bir böyle e, hayal dünyasında mı yaşıyor Türkiye? Bunlar düşünülmesi gerek. Evet yani model e, ülke diye Geçiyordu ama aslında çok tehlikeli bir şeyin eşiğinde olduğunda yani anomi durumuna benim benzetmemle git gide daha oturan bir ülke manzarası çiziyor. Yani öylesine büyük bir söylemde de diskurda da pratikte de öylesine bir şey kibir ve kural tanımazlık giderek hakim oluyor ki. Bunun sonunda tabii ekonomik bir çöküşle de e, tamamlanırsa kötüye gidişle neler olacağını düşünmek bile kolay bir sorunu var Türkiye'nin İtalya'nın böyle bir sorunu yok o, onu da hatırlatmak lazım bir yakıcı bir sorun var Türkiye'de insan hakları sorunları İtalya'da hiçbir zaman bu kadar bu boyuta ulaşmadı ee, Türkiye'de olduğu gibi bunu hatırlatmak lazım İşçi ölümleri Türkiye'de e, daha geçen hafta 17 kişinin ölmesi söz konusuydu mesela evet, bugün de var yenisi, yenisi. yani bu, bunlar sürekli ekleniyor Türkiye'de çok, o anlamda çok farklı bir durum var bir şey daha eklemek istiyorum son olarak Suriye'de bu en son olan olaylar büyük işte bütün bir an bir anda Suriye'deki rejimin önenen insanların tak tak gitmesi şimdi öldürülmesi burada bir Türkiye Genel Kurmay Başkanı'nın bir lafı vardı onu hatırlatmak istiyorum uçak düşürüldükten sonra bunu da yakın zamanda söyledi üstelik. Sanırım geçen haftaydı hatırlamıyorum ama büyük devletler nasıl cevap verirse biz de öyle cevap vereceğiz. Verdiğimiz zaman çok yakında görürsünüz. diyeceksiniz demişti evet. Bu şimdi bununla ben komplo teorileriyle vesaire bağlamak istemiyorum. Ama Türkiye'nin de şu veya bu şekilde birtakım büyük oyunlara giriştiği Ortadoğu'da vesaire Bence açık bu uçak düşürülmesi olayıyla şununla bununla bir takım şeylerle. Bu da ürpertici bir şey... Hani kendi içinde bu kadar sorunluyken, kendi içinde bu kadar insan hakları dertleri varken bir de kendini bir emperyal devlet gibi büyük siyasi oyunlara Ortadoğu'da Türkiye koyuyorsa insan hakları konusunda mücadele verebilir vesaire ben onu demiyorum. Bu ya da işte Suriye'deki durum iç savaş ortada. Burada yanını tarafını insaniyetten yana koymasından demiyorum. Fakat bir emperyal devlet mantığıyla büyük oyunlara, siyasi oyunlara girişiyorsa, hele bunu perde arkasından yapıyorsa, bu o zaman Türkiye'nin gerçekten altından kalkamayacağı ve hepimizin aslında altından kalkamayacağı bir yüke itilmesi demektir. Bu umarım olmuyordur. Bence burada hemen bitiriyorum. Zaten süreyi de geçtik. İyiyim demiştim, vazgeçtim ayimde. Evet, endi Ben de biraz ederim. romanın keyfini çıkarayım o zaman. Evet, tabii. Sabe. <gülüyor> <Tabii. gülüyor> Oldu. Trevi'ye git. Gidin ben. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar